1011 numaralı konu, eşabın ölüme karşı gösterdikleri sabır ümmü Harise'nin, oğlunun ölümüne sabretmesi, Harayz bin Süraka, Bedir günü şehit edildi, kendisi savaşa katılmayıp, gözlemcilik yapıyordu, serseri bir o ok konu isabet ederek şehit etti, annesi, Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den haber ver, eğer cennette ise sabredeceğim, aksi takdirde benim ne yapacağımı Allah görecektir, dedi, Hz. Peygamber, kadına, azap olun asıca, sen aklını mı yitirdin, sekiz tane cennet vardır, senin oğlun o cennetler arasında en yüce firdersi elde etmiştir, buyurdu.